Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Tekin, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idare ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40,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 Selamlar hem sizlere hem dinleyicilere. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet, Nuray Hocam, Argun Yom, Aziz Şasa, Elban Cantekin, Muzaffer Tunca, sizler de hoş geldiniz programa. Çok, çok, çok. Hoş, hoş bulduk, bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. hoş bulduk efendim. Evet, e, Ahmet Cevdet Yalçıner Hocamız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bilim Dalı Öğretim Üyesi kendisiyle bugün kıyılarımızı etkileyen tsunami ve fırtına kabarması olaylarının farkındalık ve afet yönetimi açısından değerlendirilmesi ve önemi başlıklı TUMOB'un 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlemiş olduğu ve 3 gün süren afet sempozyumundaki bu başlıklı sunumunu ele alacağız. Ama ondan önce radyomuzun kurucularından Cem Madra aramızdan ayrıldığı Madra ailesine, Cem'i tanıyanlara, dostlarına, arkadaşlarına ve Açık Radyo camiasına başsağlığı dileklerimizi Altın Saatler programı yapımcıları olarak iletiyoruz. Evet, önemliydi Açık Radyo'nun kuruluşunda son derece önemli katkıları olan bir arkadaşımızdı. Geçen hafta aramızdan ayrıldı. Evet, baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Özellikle e, Ömer Madraya. Evet İpam. E, hocam hemen e, bu o, sunumunuzla ilgili genel bir e, bilgiyi sizden rica edebilir miyiz? Çünkü hazırlığında emek veren e, başka akademisyen arkadaşlarımız da var. E, ondan sonra da tek tek sorularımıza geçeriz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yapmış olduğum sunum aslında Tümü'nün Afet e, Sempozyumu e, kapsamında e, dikkati çekmek istediğim e, noktalardı. Denizle ilişkinin afetler, e, her zaman e, tsunami sözcüğü daha fazla dikkat çekici olsa bile daha çok yaşanan olaylar fırtınalardır ve taşkınlardır. Bu tür olayların e, daha sık olması Ayrıca da iklim değişikliğinin e, günümüzdeki e, etkilerini de örneklerle açıklaması çerçevesinde hazırlanmış bir sunumdu. Afet yöneticilerine ve e, genel e, olarak da bu konuyla ilgili çalışanlara ve e, halkımız için de bir farkındalık oluşturma amacı taşıyordu. Örnekler var, e, videolar da vardı. E, bunları burada e, sözlü olarak özetlememiz mümkün olacak. Evet, evet başta da konuşmuştuk programa girmeden önce keşke görüntülü olsaydık ve dinleyicilerimize birçok görseli de aktarabilseydik ama onun da bir başka yolunu bulacağız herhalde. Nuray hocam sizin sorunuzu alabilir miyiz? Evet, hocam hoş geldiniz programımıza. Benim sunum sunumunuzda Özellikle e, dikkatimi çeken husus e, sizin de belirttiğiniz gibi Tsunami'nin yanında e, bugüne kadar e, kamuoyunda pek e, tartışılmayan e, fırtınalar, tayfunlar her neyse, e, efendim, e, hortumlar, artı taşkınlar bu konunun da özellikle mühendislik boyutunu da sizin ele almış olmanız. Çünkü bu olaylar hani meteorolojik olaylar gibi değerlendirilir genellikle ve meteorologlar tarafından ve ilgili bilim alanında çalışan alanlarında çalışan kişiler tarafından kamuoyuyla paylaşılır. Şimdi sizin bu konuyu bir inşaat mühendisi olarak ele almanız. Tabii çok önemli bir katkı ve gelişme diye düşünüyorum. Bu dünyada bu şekilde ele alınıp, al, alınıyor olabilir ama Türkiye'de pek daha önce rastladığımız bir durum değildi. Özellikle buradan konuya bir girebilir miyiz diye düşündüm. Çok teşekkürler Lora Hocam. Tımov empozyumunda sizin de davetli konuşmacı olarak yaptığınız konuşma bana büyük bilgiler kazandırdı. Onu da burada vurgulamak isterim. Benim konuşmamı da Burada açma şansı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi inşaat mühendisliğinin kıyı ve deniz yapıları ile ilgili olan dalı bu konuda kıyı ve deniz yapılarının her türlü afet karşı ki özellikle de denizden gelen afetlere karşı tasarlanmasını gerektirir. Bu tasarımı yapmak için de denizleri tanımak lazım. Denizlerin fırtınalarla veya başka tür olan dışı olaylarla yapılara yapacağı etkilerine iyi araştırmak ve bunlara göre e, tasarımları yapmak gerekir. O nedenle Nişat Mühendisliğinin denizlere uzanan deniz, kara ve hava ortamlarının aynı anda etki yapılarla ilgilenen kıyı, kıyı ve deniz mühendisliği e, kıyı ve deniz yapıları dalı üzerinde bu konunun önemine göre uzmanlığımızı da kullanmak istedik. E, özellikle de Denizle ilgili afetler tabii ki meteorolojik olaylardan başlar ama birçok bilimsel ve profesyonellerin uzmanlık alanlarını da ilgilendirir. Örneğin jeoloji, jeofizik, meteoroloji ve her türlü hava olayları ve ondan sonra da dalga mekaniği, ocnografî ve kıyıya geldiğinde de dalgaların insanların yaşadığı ve kullandığı yapılarla ilgili etkileşimlerini. E, tasarlamak açısından da mühendisliğin görevi başladığı noktalar olur. O o kısımda e, bizim de bu tür olaylara e, dikkat çekmemiz, olayların üzerinde çalışmamız gerekti. Ve de iklim değişikliği bu tür olayların, özellikle de meteorolojik olayların değişikliklere uğradığı zamansal ve yer olarak da alansal olarak da değişikliklere uğradıklarını göstermekle. E, örnek olarak. E, bitim değişikliği nem ve sıcaklık dağılımlarının da değişimine yol açmakta. Özellikle kasırgalar ya da tropik fırtınalar hem nem hem de sıcaklığın belli oranda oluşması ve yüzeyden atmosfere göre, yükselirken de farklı değişim göstermesine göre bunların da olduğu yerler tropik ortamlar olduğundan oralarda oluşturur. Yani artı 20, eksi 20 paraleli arasında. Ancak artık Bunların da dışında daha yukarılarda yani kuzeyde de güneyde de bu tür fırtınaları da görmeye başladık. Bunların da örneklerini hem deniz alanında olan yani tropik fırtınalar ya da bazı lokal olaylar, onun da bizim Türkiye'de hortum dediğimiz olayların sıkça gözlenmesi ve bunların da yerinde çok hızlı bir şekilde incelenmesini gerektirdiğini düşünüyoruz. Bu konuda da geçmişteki olayların son e, 8 yıldır fırtınalar ve hortumlarla ilgili e, yerinde yaptığımız alan çalışmalarını, olay sonrası en hızlı şekilde yaptığımız çalışmaları da özetledik. E, bu doğrultuda da e, mühendislik olarak neler yapılmalıdır ya da afet yönetimi olarak nerelere dikkat etmeliyiz, yapısal ya da yapısal olmayan ne tür önlemler almalıyız ee, Sorularına cevaplar ile ilgili sunumu e, birçok afet yöneticisine sunmuş oldu. E, Ahmet Hocam bu noktada bir soru sormak istiyorum ben. Şimdi siz e, bu konuda e, ben benim de şahit olduğum bir uzun bir çalışma şeyiniz var e, geçmişiniz var. E, şimdi bahsettiniz tabii bu e, özellikle meteorolojik olaylardaki e, değişimler. E, iklim değişikliği yaptı küresel ısınmaya bağlı olarak bir takım gelişmeler falan da var ama yani genelde biz şöyle tarihsel sürece baktığımızda e, hakikaten böyle bir artışı görüyor muyuz? Yoksa e, sayısal olarak yoksa bu acaba e, bizim farkındalığımızın artmasından e, dolayı gözlemlediğimiz bir durum mu bu? Yani Türkiye'de geçmişte işte tsunami olsun, e, tabii tsunami e, biraz jeofizik bir olay ama e, işte e, hortum olsun, deniz kabarması olsun, kıyıların e, suyu baskınlarına uğraması olsun. Bu konuda böyle bir hani bu e, şeyde e, topraklarda nasıl bir geçmiş var? Bu konuda bir birazcık böyle bir bilgi vermek mümkün mü acaba? Ee, soru güzel soru. Gerçekten iklim değişikliğinin e, gerçeği bazı olayları değiştirmekte. Ama e, içinde bulunduğumuz süre kısa. Yani iklim değişikliğinin e, sorun olduğu konusunda e, çok e, uzun bir dönem e, yaşamış değiliz. Ancak e, bu bir. E, i̇kincisi de hem ölçüm ve hem de bilgi iletişimin çok hızlanması, çok da ayrıntılandırılması nedeniyle bu tür olayları daha iyi inceler olduk. E, örneğin e, Sarı Gelme'de 2013 yılında yaşanan olay çok lokal bir olay. Ama belki o, o olaydan benzeri, 20-30 yıl evvel yaşandı ama e, hızlıca haber olarak e, yayılmadı ve biz de yerinde gidip hızlıca incelemeyi yap, yapamamış olurduk ama e, bu tür e, teknolojik e, gelişmeler bu tür olayları daha iyi yakalamamıza ve de ayrıntılarını daha iyi öğrenmemize neden olmaktadır. Bu nedenle şimdi ben de iklim değişikliğinin e, bu tür olayları arttırdığını e, kanıtlayıcı, yeterli bilgi olmadığını söyleyebilirim. Ancak e, dikkate almamız gereken bir durumdur. Çünkü iklim değişikliği e, hem sıcaklık dağılımlarını bunlara bağlı olarak da nem de dağılımlarını etkilemekte. bunlarda da fırtınaları e, daha farklı e, boyutlarda e, göstermektedir. Aslında e, ülkemizde her 5 yılda bir çok sağlam fırtınayla kıyı yapıları hasarı eskiden beri yaşadık. Ben de tsunami konusunda birçok araştırma yaptığımda bana sorulan tsunami riski konusunda ülkemiz için. Benim de söylediğim tsunami'den korkmalıyız ama daha çok hem taşkından hem de fırtınalardan korkmalıyız. Çünkü onlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Konuşma sıklıkları 5 yıldan daha kısadır. Hem taşkınların ki geçen yıl yaşadık hem de fırtınaların Son yıllarda, 2018'den beri gözlediğimiz e, detaylarını yaşamış olduğumuzda fırtınalar e, her zaman belli sıklıkta olmakta. E, bizim yine de bu gözlemleri daha dikkatlice sürdürmemiz ve her olayın sebebini ve sonuçlarını e, inceleyerek mühendislik önlemlerini yapısal ve de yönetim açısından da yapısal olmayan bazı sosyal hazırlıklar, farkındalık açısından da almamızı gerektirir. Evet hocam, sizin daha önceki yapmış olduğunuz araştırmaları da biliyoruz. Sizinle iki ayrı program düzenlemiştik. Orada da özellikle Orta Marmara bölgesinde gerçekleşecek olan bir heyelanın, deprem sonrasında oluşacak bir heyelanın 3 ila 6 metrelik bir tsunamiye yol açacağını belirtmiştiniz ve 5.8 büyüklüğündeki bir depremde dahi denizde hareketliliklerin tespit edildiğini söylemiştiniz. Şimdi buradan hareketle gerek fırtınalar, kasırgalar, hortumlar olsun, gerekse iklimin iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte gündeme gelebilecek bu afetlere karşı önemli uyarılar da yapıyorsunuz Ve bu anlamda iki belediye ile son sunumumuzdan anladığım kadarıyla Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı çalışmalar yürütüyorsunuz. Kodan'ın detayına girmeden bunun dışında özellikle Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde Konuya ilgisi olan belediyeler söz konusu mu yoksa oralarda halen bu tehlike yeterince kavranmıyor mu? Teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı Tsunami İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 17, 17 ilçesi için Tsunami Tehlike Analizi, Risk ve baskın haritalarının çıkarılma projesi ve 2019 yılında da tamamlanan tsunami hareket planı projesi. Ve bu, projeli, bu iki proje şimdi de sonuçları olarak İstanbul'da e, Silivri'den e, Gebze'ye kadar alanda, Tuzlu'ya kadar alanda kıyılarda tsunami ile ilgili e, işaretlemelerin tamamlanması biçiminde e, ilerlemektedir. Ee, bu projenin benzeri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştır ve de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak aynı projeyi bu sefer 620 kilometrelik İzmir il kıyılarına da uygulamaktayız. Bu iki proje aslında dünyada e, tsunami konusunda e, mega kentler değil küçük kentler için bile yapılamamış ama Türkiye'de İstanbul için yapılmış. Çok önemli bir proje UNESCO tarafından da çok dikkat çekici bulunmuştur. Ve de şimdi Akdeniz ülkeleri UNESCO'nun başlattığı bir proje kapsamında bu İstanbul'daki gerçekleştiren çalışmalar benzer şekilde uygulanmasına çalışılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yolda devam etmekte ve de Bodrum Belediyesi 2017 yılında yaşanan Bodrum Kostetlemi ve günbetli oluşan kusuları nedeniyle bu konuya ilgi göstermiş ve Avrupa Birliği desteğiyle ayrıca da Kandil Tanesi Deprem Araştırma Eylülü'nün koordinasyonunda Bodrum Belediyesi içinde benzer çalışma tamamlanmıştır. E, bu çalışmalar aslında ülkemizde yani daha da ileriye gideceği e, düşüncesi e, bende artık 3 kazanmıştır. Çünkü e, sonuçlar ve başarılar görülmüştür. Umarız tsunami olmaz ama hazırlıklar hem işaretleme açısından hem farkındalık arttırılması açısından devam etmiyor. Ülkemizde İzmir için yapılacak çalışma aynı zamanda hem İzmir'in hem de UNESCO için de örnek bir çalışma olarak sürdürüleceği umudundayım. UNESCO'nun başlattığı projede Malta, Fas, Mısır, İspanya'da. E, bu tür uygulamalara e, yol açmak açısından e, yürütülen bir projedir. E, yarın e, Tahir'e bu konuda bir çalıştay vardır. de 3 günlük süredik çalıştayda bu biraz önce size anlattığım bilgileri orada örneklerle sunacağım. E, burada, şu sor, pardon, burada şu soruyu sorabilir miyim ben? E, özellikle tsunami e, esasında diğerleri için de geçerli. Deniz kabarması da olsun işte şey, hortumlar falan içinde olsun da erken uyarının çok büyük bir önemi var diye düşünüyorum ben. Ve erken uyarı konusunda bu söylediğiniz projeler içerisinde yapılan bir şey var mı? Bir uygulama var mı? Yoksa sadece işte kaçış yolları ve benzeri şey, bilgilendirmenin yapıldığı bir çalışma mı bu? O konuda biraz bilgi vermek mümkün mü? Erken uyarı gerçekten bu konuda en öncelikli gerçekleştirilmesi gereken konu. Tabii ki uyarıdan sonra da hareket e, eylem planlarının e, hazır olması lazım. Erken uyarı konusunda UNESCO'nun yaptığı çalışma e, da sağlıklı bir e, bileşen daha var. O da e, kıyılara yerleştirilen ve e, gelgit dalgası ölçer cihazlar tsunami ölçer durumda e, olan Avrupa Birliği'nin e, geliştirdiği bir sistem yaygınlaştırılmaktadır. Türkiye'de de Bozca'da, Antalya, Bodrum'da bu cihazlar bulunmaktadır. Sinop'ta bulunmaktadır, Fethiye'de. Ve bu cihazların arttırılması, başka ülkelerde de arttırılması önce algılamayı başlatacaktır. Algılamayla beraber erken uyarının da verilmesi gerekiyor. Erken uyarı konusunda tsunami için... Altyapı hazırdır. Aslında e, fırtınalar için de hazırdır. Ona da e, birkaç gün sonra getirebilirim. Fırtınanın konusundaki hazırlık Akdeniz'de 5 ayrı merkez vardır. Fırtınaları servis sağlayıcı olarak. Birisi Kandilli, Türkiye'den sonra Yunanistan, İtalya, Fransa ve Portekiz'de. Portekiz, Atlantik'e bakmak üzere ve diğerlerinde Akdeniz'in belli bölgelerine bakmak üzere kurulmuşlardı. Kendi aralarında koordinasyon sürer ve erken uyarının gerekli altyapısı kurulmuştur, güçlendirilmektedir. erken uyarı verildikten sonra bunu alacak olan sivil savunma kuruluşları ve kıyı belediyeleri gibi kuruluşların bu koordinasyon içerisinde güçlenmesi gerekmektedir. Yine proje içerisinde bu güçlendirme yapılacaktır. E, Uyasko'nun projesinde Türkiye olarak Kandilli ve OTTÜ birlikte katılmaktayız. Ve de Sağ Güvenlik Komutanlığı e, ve AFAD e, bu proje içerisinde yer almaları e, mümkün olacaktır. Projede resmi olarak bir ay içerisinde başlayacak. E, fırtınalara gelince aslında meteoroloji altyapımız çok sağlam e, ve e, hem e, tahmin açısından hem de hem gözlem açısından çok sağlam bir altyapıdır. Bu dünyada da meteoroloji organizasyonlarının birbiriyle iş birliğiyle sağlıklı bir şekilde gelişmektedir. O nedenle fırtınaların önceden tahmin edilmesi, yani bir gün öncesinden, iki gün öncesinden tahmin edilmesi ve e, ger, e, havadaki asınç dağılımlarının hem de rüzgar dağılımlarının değişimine gözlenmesi ve bunların da önceden tahmin edilmesi modelleme çalışmalarında çok büyük gelişme sağlamıştır. Şöyle ki yine bizim Tsunami için geliştirdiğimiz model meteorolojik verileri de kullanarak tahminleriyle kullanarak fırtınaların yaratacağı henüzdeki dalgaların kıyılardaki salınımları da hesaplar durumdadır. Yani artık e, uyarıyı e, biraz daha sağlıklı e, verebilecek konuma gelmekteyiz. Evet. Nuray Hocam. Aa, evet. Hocam e, sunumunuzda yine dikkatimi çeken noktalardan biri bu özellikle tsunami e, için alınacak yapısal önlemler bağlamında e, kıyı duvarlarının e, tabii bu bir bilinen bir şey Bugün mevcut dünyada ama pek de tercih edilmediğini ifade ediyorsunuz. Zaten hatırladığım kadarıyla 2011'de Japonya'daki tsunami'de onlar da pek işe yaramadı. Ee, ama diğer yapısal önlemlerden tabii e, bahsetmek mümkün olabilir. Bu bağlamda ilgimi çeken bir nokta da İstanbul özelinde bazı dolgu alanlarında koruma yapılarının, kred kodlarının yükseltilmesinden söz ediyorsunuz. Bu gerçekten ilginç bir e, düşünce. Bu konuda bir e, uygulama çalışması oldu mu veya planlanıyor mu? Ee, sorunuz için teşekkür ederim. Evet, e, şimdi yapısal önlemler arasında kıyı koruma yapılarının, e, gelecek tsunami'nin durumunu bilerek ona göre yükseltilmesi bir e, önlem olarak e, düşünülüyor. Dünyada da var. Japonya'da bunu çok daha abartılı bir şekilde 10 metre, 15 metre yüksekliğindeki duvarlarla gerçekleştiriliyor. Ancak Akdeniz'de e, insanımızın kıyıyla ve denizle ilişkisini e, gör, görmesini bile engellememek lazım. Bu nedenle de bazı e, temel durumları dikkate alarak bazı yerlerde yapısal önlemler kullanabilir. Onlardan birisi limanlar. Ya afet sonrası limanların hayatta kalması, dirençliliği ve fonksiyonlarını yitirmemesi çok önemlidir. Afetin etkilerini azaltmak, yardım çalışmalarını yürütmek. O nedenle bazı hayati limanların, bu Haydarpaşa Limanı onlardan bir örnek olarak söyleyebiliriz. Dalga kıranlarının biraz daha yükseltilmesi arkasında kalan hem liman alanı hem de Kadıköy bölgesini biraz daha koruyabilecek. Bu konuda örnekler var mı? Örnek bu konuda önce modelleme çalışması yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşbirliği'nde kıyıdaki bazı yer, bazı yapıların bunlar Maltepe'deki etkinlik alanı, kapıdaki etkinlik alanı ve Haydarpaşa Limanı e, ve bazı kıyı yapılarının Üsküdar bölgesi gibi yükseltilmesi durumunda kutlamin etkisinin ne kadar azaltılabileceği konusunda çalışmalar yapılıp e, raporda anlatılmıştır. Bunların hayata geçirilmesi henüz planlama aşamasındadır Çünkü e, belli bir maliyet gerektirir. E, en azından elimizde yapısal önlemler için bir e, listemiz, örneklerimiz bulunmaktadır. O nedenle şimdilik hayata geçirildiğini, geçirilmesi için bir adım atıldığını söyleyemiyorum. Ama bu konuda düşünülüp, tartışılarak yapılabilecek bir hamle varsa onu da dikkate alabiliriz. O nedenle de raporda bu seçenek örnekleriyle anlatılmıştır. Evet, hocam bu özellikle Kumkapı Avrasya Tüneli ile ilgili bir çalışmanın yapıldığını zannediyordum ama o da yapılmadı mı acaba? Belli bir yükseklikte bir duvar inşaatı gerçekleşti diye hatırlıyorum. Ee, evet, e, kum kapıdaki hem kum kapıdan e, giriş olan tünel girişi hem de Aydarpaşa'dan giriş çıkışı olan iki yer için özel bir araştırma yapıldı yine tarafımızdan. Ve de kıyılar, kıyı duvarlarının 5 metreye kadar yükseltilmesi bu girişleri korumak açısından yükseltilmesi e, planlandı ya, e, ve de uygulamada da e, kıyıda e, duvar yerleşimleri yapıldı. E, ye, bu bölgede Son uygulanan e, duruma göre bir e, inceleme daha yapılması ve de e, yapılmış olan bu uygulamanın e, modelleme üzerinde bir daha incelenmesi gerekebilir. Ancak tabii ki başlangıçta e, çeşitli tsunami senaryolarına göre kıyıya gelecek dalganın modelleme yapılarak e, öneri verilmişti. 5 metri e, su seviyesinden 5 metri ülkelerde te koruman duvarı koyulmuştur. Ama hidrodinamik bir inceleme bölgedeki arazinin değiş değişimine göre biraz daha ayrıntılı bir modellemeyeceğim bu kontrol yapılabilir. Evet, Muzaffer'in bir sorusu var. Hocam e, İzmir'deki çalışmada körfezdeki doğal inmeler ve çıkmaları da hesaba kattınız mı onların etkisini? Çünkü her sene e, bir e, gelgit oluyor. Ve o bölgeye özellikle Kemeraltı bölgesine zarar veriyor. Bu konuda bir çalışma var mı? Çalış. Evet, İz bir projesinin çalışması ilk birkaç ay içerisinde devam etmekte. Sorduğunuz konu da, konuda mutlaka çalışma içerisinde dikkate alınacak hem su düzey değişimleri hem de hem binalar ve kıyıdaki bütün alanların topografik özellikleri, binaların köşe koordinatları ayrıntılı olarak veri tabanı içerisinde yer alacak. Şu, şu anda zaten veri tabanının hazırlanması aşaması devam etmekte. Bildiğiniz e, kritik durumların hepsi göz, önüne alınacaklar. Hocam, tsunami ilgili bir liste veriyorsunuz. Listenin altında da bir notunuz var. 50 santim e, yüksek, 50 santimden yüksek Tsunami genliği yaratan Tsunami'leri dikkate aldığınızı belirtiyorsunuz. Bunun teknik açıklamasını rica edebilir miyiz sizden? Yani bu sonuç olarak 50 santim yüksekliğinde bir deniz kabarmasından mı bahsediyoruz yoksa Tsunami genliği dediğiniz farklı bir hesap mıdır? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi rüzgar dalgalarının bir sinizoydar bir profil gösterir. En yüksek ve en düşük noktası arasındaki mesafe dalga yüksekliğidir. Tsunami'de de bu durum farklı. genlik olarak. Yani Tsunami'nin yükselebildiği deniz şey seviyesine göre yükselebildiği, yükselebildiği en yüksek nokta anlamındadır. Biz e, son 10 yıldaki Tsunami'leri listelediğimizde dünyadaki liste içerisinde e, bazıları var. E, bunlar 50 santilden Büyük olanları seçtik Türkiye'dekilerle. Örneğin 2014 Mayıs ayında Gökçeada'da 6.8 büyüklüğünde depremle 25 santim yüksekliğinde e, tsunami dalgası oluştu ve ölçüldü. Onu dikkate almadık. Daha sonra 12 Haziran 2017, 2020 Karaburun. Burada da yine 20 santim, 25 santim mertebesinde tsunami oluştu. Bunlar aslında haberciydi. Biri 2014, diğeri 2017 Haziran, sonra Boston Coast, Orada 1.9 metre yükselme ve de 30 Ekim 2020 İzmir-Sisan Tsunami'sinde de 6.6 büyüklüğünde ya da 6.9 büyüklüğünde depremin yarattı. O da 3 metreyi aşan e, e, yükselmeler yaptı. Yani Tsunami'nin denliği e, önemli ne kadar e, su seviyesi ve ne kadar yükseğe su yükseldi bu bir göstergedir Tsunami'nin düzeyini göstermek açısından eğer 50 santim aşarsa zaten insanı da sürükler eğer 3 metreyi aşarsa da can kalmına neden olur bunlar o tablomuzda bu tür bir ayrım yapmıştık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz hocam müzik parçamızı dinleyeceğiz ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyoda Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Ee, hocam siz İstanbul'la ilgili e, risk alanlarını e, belirtirken Maltepe Kıyı dolu dolgu alanlarını da belirtiyorsunuz. Biraz daha ileriye gidersek özellikle Körfez bölgesi açısından da gördüğünüz, tanımladığınız riskler söz konusu mu? Evet aslında birçok kıyıya yakın tesis özellikle hem yaşam alanları olarak, parkları olarak düşündüğümüz tesisler ya da kritik tesisler de var. Bunlar hem termik santral, limanlar. Ee, diğer e, yanaşma yerleri, malinalar, bunlar yurttusuna bir e, de en fazla etki, e, etki altında kalmaya e, mümkün olan yerler. Bu tür yerler için e, ayrıntılı e, haritalar çıkarılmış durumda. E, bu e, yerlerdeki işletmelerle birebir temas kurulması e, süreci e, henüz başlamadı. E, tehlikeli e, daha öncesi aşamasında farkındalığın arttırılması konusunda seminerler ve bazı çalıştaylar düzenlendi. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem elemanları için, elemanları hem de Büyükçekmece Belediyesi ile işbirliği içerisinde bir pilot çalışma da tamamlandı. Bu çalışmaların diğer ilçelere de yaygınlaştırılması süreci devam etmekte. Evet. Aziz Bey sizin sorunuz var. Evet ben hocam değindi. Bu çalıştaylar ve farkındalık yaratma olaylarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim sorum şuydu kısmen de cevabını aldım. Ama bu etkilenecek bu olaydan etkilenecek bölgelerdeki işletmelerin ve hani ben kırılgan kesimler diyorum buna aslında yani oradaki mahallelerin bile bir katılımı olması veya bir bu konuda bilgi alışverişi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir ilerleme var mı? Bir. ikincisi bunlar İstanbul e, İl Risk Azaltma Planı bir eylem planı olarak geçti mi? Bu konuda bir e, tespitiniz var mı? Öncelikle kıyılardaki e, tesisler de diyebiliriz. E, Birçok yapılar için e, neler yapılabileceği hem de ve yaşayan insanlar için neler yapılabileceği konusunda e, ilk yapılan çalışma her ilçe için bir e, ilçe kitapçığı, Tsunami Eylem Planı ilçe kitapçıkları hazırlandı. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinde deprem ve zemin incelenen in web sitesinde yer almakta. Burada e, olabildiğince basitleştirilmiş her ilçe için bilgiler var ve e, kritik e, durumlar anlatılmakta. Ve de Yerinde de e, levhala, bilgi levhaları ve de e, kaçış yollarını gösteren tahliye levhaları yerleştirildi. Bunların daha da e, bilgilendirmeyi arttırıcı şekilde devam etmesi gerekmekte. Çünkü internetteki bilgileri ayrıca e, yüz yüze de e, ulaştırmak, e, e, insanların daha fazla katılımını ve anlamasını sağlamak önemli. Bu yolda adımlar atılacak ama öncelikle e, altyapı kurulmuş durumda. E, diğer e, sorunuzda e, şöyle söyleyeyim, bu levhaların yerleştirilmesi aslında e, her türlü e, onaydan geçmesi gereken bir süreç istiyor. Çünkü trafik levhası gibi bu levhaların bir standart özelliklerinde olması da, ulusal uluslararası hem Türklerin hem de yabancıların görüp anlayabileceği şekilde olması hem de ulaştırma koordinasyon e, İdare Merkezi tarafından da onaylanmak gerekir. Bu onay süreçleri de İstanbul ilgi sınırları içerisindeki ilçelerde gerçekleştirilmiş durumda. Belman'ın sorusu var. Ee, Aziz Bey galiba bir soru daha soracaktı istiyorsanız. Şey çok kısa, çok teşekkür ederim. Bu konuda, bu tabelalar konusunda yaşanmış enteresan dirençler var. Yani işte turistlere e, korkutur vesaire tarzı ee, bu Bodrum'daki olayda sanıyorum ve başka e, e, Costa'da dile e, getirilmiş. Bu konuda bu e, 2004 tsunami sonrasında orada yaşananlarla ilgili bir dokumentasyon var mı? Yani orada neler yaşandığına dair bunlar yansıdı mı? Buradan alınacak der, dersleri yansıtma şansımız olabilir mi? Ee, e, sorunuz güzel. Aslında son İstanbul uygulamasına kadar Bodrum'da, Costa'da ve Avrupa'nın birçok şehrinde e, bu e, işaretlemeye geçilemez. E, bunun sebebi de özellikle turistik bölgelerde, ben de tabii ki Yunanistan'da Ege Adaları'nda birçok yerde e, araştırmaya gittiğimde e, otel sahipleri özellikle e, burada tsunami olmaz e, diye bir yaklaşımdaydılar haklı olarak çünkü turistlerin korkma durumu mümkündü. Ama İstanbul'da bu böyle olmadı, e, bu güzel bir gelişme. E, hatta halkımızın selfie çekerek de e, bu konuda biraz daha farkındalığı yaygınlaştırması açısından da iyi örnekler yaşandı. Tabii bunlar e, bizi cesaretlendirirken bu konuda daha sağlam, sağlıklı kimseyi de e, korkutmadan adım atılmasını sağlarsak daha da başarılı olacağız. Aslında İstanbul'daki bu levha yerleştirilmesi dünyada gerçekten dikkat çeken bir konu ee, ve rezistans pek olmadı. Ee, şimdi burada yapmamız gereken e, bilgilendirmeyi arttırmak. Ne kadar bilirsek o kadar az korkarız. Ee, çok da korkulacak bir konuda değil. Yani her zaman olduğu bilgiyle fırtınalara dönelim. Her an fırtınayı ve de e, karada bile olsak rüzgarın etkisiyle zarar görme riskimiz daha fazla. Ama e, her türlü afete de karşı çok e, gerekli e, durum, gerekli hazırlıkları da yapmamız lazım. Şimdi İstanbul soruya e, iyi bir, bir örnek olarak duruyor ve bence de başka e, şehirlere de, Türkiye'de veya dünyada örnek olacak bir e, uygulama gerçekleşti. Şimdi bu uygulamayı sağlıklı bir şekilde benimsettirmek e, çok önemli bir adım olacak. Bu konuda tabii ki hem afet yöneticilerinin, bizlerin görevleridir. Şimdi Sumatra ya da Japonya'daki örnekler Tsunami için çok önemli örnekler. O örnekler bazen halkımızda biraz da yanlış anlamaya yol açıyor. Aslında bizim kıyılarımızda o Sumatra'da 30 metre, 38 metreye çıkan, Japonya'da 38 metreye çıkan Tsunami'ler olmaz. Ee, ama hiç olmaz değil. Örneğin 2020-30 e, Ekim sunanı olayı Sıadık'ta verdiği zarar ki e, tam bir limitte kalan e, önemli bir uyarıcı oldu bizim için. Onu da dikkate alarak bizim kıyılarımızda olabilecek sunanı olaylarının düzeyini bilip ona göre hazırlıklarımızı yapmamız bu konuda da zaten çok sağlam altyapımız ve çalışmalarımız sürüyor. Hem ee, şu andaki büyük şehir belediyelerimiz hem Kandilli tanesi hem de AFAD'ın bu konuda çok ciddi e, konu çalıştıklarını ben bizzat şahit. Ben ben esasında buna bağlantılı olarak şey soracaktım. ya yani Türkiye'de nüfusun çok önemli bir kısmı kıyılarda yaşıyor. E, Türkiye ekonomisinin çok çok önemli bir kısmı da kıyılarda e, ve kıyılarda oluşabilecek tür te e, tehlikelerin varlığı. E, da Bilinen bir şey. Bu anlamda gerek imar kanunlarında gerekse işte kıyı kanunlu gibi ilgili yasal düzenlemelerde bir şey var mı? Hani bir değişiklik yapma ihtiyacı var mı? Bu konuda bir takım öneriler vermişsiniz şeyde sunumunuzda ee, şöyle ki yani işte yapısal bir takım e, önlemlerden bahsediyorsunuz yapısal olmayan önlemler içerisinde hani farkındalık yaratmanın ötesinde e, bu tür e, bir takım regülasyonlar e, düzenlemeler filana ihtiyaç var mı e, konaktı düşüncelerinizde? Ee, i̇mar planlarının e, aslında kıyı kıyılardaki her türlü yapılaşma aslında bizim imar planlarımızda. E, kıyıdan, kıyı kenar çizgisinden daha uzağa e, u, bir e, sınır koyulmaktadır. Aslında bu sınır kıyı kenar çizgisi tsunami'yi dikkate almaz ama fırtınayı dikkate alır. Fırtına dalgalarının kabarmasıyla oluşan deniz ilerlemelerini de dikkate alır. O nedenle imar planlarının e, belli kısmı e, doğru ve güzel hazırlanmıştır. Önemli olan bunları e, olduğu biçimde değiştirmeden kullanmaktır, uygulamaktır. Yani kıyıya yapılarımızı yaklaştırmamamız gerekmektedir. İmar planları onlarca yıldır bu konuda büyük bir mücadele vermektedir ama bazen de bu planların delildiğini görüyoruz. Onlar aslında olmazsa imar planlarını bizim için büyük ölçüde bu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir de şartnameler var. Kıyı yapılarının şartnameleri hazırlanmasındaki hem tasarım hem uygulama. Bu şartnamelerde 2004 yılındaki tsunami sonrası 2007 yılında tamamlanan bir şartname Ulaştırma Bakanlığı tarafından ve de 2016 yılında yine Ulaştırma Bakanlığı Altyapı yaptırımları genel müdürlüğünün Yıldız Teknik Üniversitesi öncülüğünde yaptığı yine bir başka şartname vardır. Bu şartnameler belli ölçüde başarılıdır. Son olaylara göre de bazı düzenlemeler yapılması ama da en önemlisi de bu şartnamelerin uygulanması. Bu konuda attığımız adımların bizi sonunda başarıya götüreceği düşünmektedir. Ya diğeri gelmişken şu bu şunu sormak istiyorum. Bir kıyı mühendisi olarak ve deniz yapıları mühendisi olarak bu kıyı kenar çizgisinin varlıkları kurulacak bir komisyon tarafından oluşturulması konusunda bir yönetmelik değişikliği olmuş son zamanlarda. Ve inşaat mühendisleri odasının bu konuda kamuoyuna bir itiraz duyurusu var. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Vallahi şöyle diyeyim, bizim doğa olaylarını, mimar planları çok iyi analiz ettikten sonra iyi kenar tezisinde ona göre seçmişler. Şimdi bu uzmanlar tarafından hazırlanmış çalışmalar, bunları yine aynı uzmanların tekrar incelemesi olabilir ama farklı bir kurulla incelettirilmesinin uygun olmadığı görüşündeyim. Çünkü e, doğa olayı değişmeyecek. O kıyı kenar çizgisi e, de ona göre doğa olayının istediği yere kadar ulaşacak. E, biz e, bu konuda herhangi bir şeyi değiştiremeyiz. Arkasında yani güvenli bölgede yapılaşmaya gitmek lazım. Kıyı kenar çizgisi konusunda herhangi bir müdahaleye e, yapmamak gelir ki Evet Aziz Şasval. Ee, evet e, ben... Kaldığım yerden bir iki soru daha vardı. Bir kere e, bu kırılgan kesimlerin benim tabirimle kırılgan kesimlerin bilgilendirmesi yani özellikle halkın bilgilendirmesi konusunda mahalle afet gönüllerin e, yani oradaki riskleri anlatmak anlamında kıyı e, şeridindeki bir faydası olacağı düşüncesine katılır mısınız? Bir de özel sektörün özellikle ki e, kıyı kesiminde en çok Turizm sektörünün yatırımları var. Bu konuda doğrudan doğruya herhangi bir bilgi alışverişi talebi geldi mi? Ee, bir de bu 2004 tsunamisi turizmin en fazla etkilendiği dünyadaki örneklerden bir tanesi. Tahliye deneyimlerine ilgili herhangi bir e, şey var mı? Yani bununla ilgili dokumentasyon var mı acaba bildiğiniz bir yerde? Ee, evet. E, sorunuzun bu birinci bölümünde e, özel sektörden Belli e, çalışmalar isteniyor. Örneğin kritik tesisler bazı kıyı bölgelerimizde yer alan. Bunlardan en, en önemlisi zaten nükleer e, santraller konusunda. E, bu konuda çok ayrıntılı çalışmalar yapıldı, yapılıyor. E, diğer kritik tesisler içinde termik santraller ya da kıyı yapıcı fabrikaların e, önemli kritik tesisler içinde bu konuda özel çalışmalar e, istenirse yapılıyor, isteyenlerde bulunuyor. E, şu aşamada bu şekilde e, belirtebilirim. E, sorunuzun diğer e, bölümündeki e, kısmı şimdi hatırlayamadım. İkinci kısmını tekrarlayabilir evet, misiniz? Maha mahalle aferin gönüllilerin e, bu işe engacı olması ve anlatım yani halka halka bunun aktarımı, bu bu bilgilerin aktarımı ve farkındalığın artırılması anlamındaki e, rolü ne olabilir sizce? Ee, şimdi e, mahalle gönüllüleri ya da e, kurumsal e, görevli kurumlarla e, mahalle gönüllülerine kadar gelen süreç içerisinde e, birincisi ben, belirttiğiniz gibi bir el kitabı var mıdır? Aslında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe kitapçıkları var fakat e, bir de raporun e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hazırladığımız raporun son bölümünde e, bazı e, özet bilgiler var bunların e, tamamen e, sıkıştırılmış ve özetlenmiş değil de zaten e, bilgi levhaları olarak e, kıyılarda yerleştirilmiş durumda e, şimdi mali gönüllülerine e, bu tür bilgilerin verilmesi Ayrıca da tatbikatların yapılması gerekmektedir tatbikatların okullarda e, yapılması ve de e, daha sonraki aşamada mahallelerde de taktikatların yapılması diğer bir konu olarak düşünülmekte. 5 Kasım tarihi dünyada Sunay Farkındalık Günü olarak Birleşik Milletler tarafından belirtilmiştir. 5 Kasım tarihinde Türkiye'de bu konuda bir çalışma başlamış durumda. Ben bunun çok daha yeni olduğu için resmileşmediğinden dolayı e, tamamen ayrıntısını vermek istemiyorum ama e, unutluyum 5 Kasım tarihinde Türkiye'de okulları içeren yaygın bir tsunami taktikatı yapılabilir. E, bu konuda adımlar atılıyor. E, ve de mahalle gönüllülerine de yönelik e, daha farklı e, çalışmalar yapılması mümkün. Programımızın son dakikalarına giriyoruz. Özellikle Kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlarımız için herhangi bir deprem sonucunda yapmaları gerekenler nelerdir? Bu konuda da kısa bir bilgi rica edebilir miyiz sizden? Teşekkür ediyorum. Sıhacık'ta yaşananlar en önemli gösterge olarak belirteyim. Deprem yaşanacak ama depremin umarız binalarımıza ilmemesi sağlanır. Ee, ama deprem sonrası e, sağlam bir binada da olsa gibi denizden, e, kıyı, ya kıyıda yaşayan vatandaşlarımız için belirtmek isterim. Denizden bir afet gelebilir. E, Tsunami e, kıyıya gelmeden önce kıyıda bir çekilme olur. Bu %90 olasılıkla. Genel olarak da kıyıda çekilme olur. Aslında Tsunami'nin habercisi e, depremdir özellikle. O nedenle deprem sonrası denizdeki anormallik görüldüğünde kıyıdan uzağa gitmek lazım. Beton yapılardaysak, beton harba yapıların ikinci katı güvenlidir. O kata kadar çıkmayacaktır tsunami. E, ve de kıyıdan uzağa ve yüksek yerlere çıkmayı, çıkmak önemli bir e, kurtarıcı e, uygulamada. E, fırtınalar için ise aslında her zaman denizin çekilmesi, fırtınada da dalgaların davranışlarına yakından izlemek gibi merak insanlar için e, felaket olur. E, merak etmeyeceğiz. Tsunami sırasında deniz çekiliyorsa denizin çekilmesi bir felaketin haberidir. Kıyıdan uzaklaştırır. İkincisi de e, fırtınalar zamanı da yine kıyıdan uzakta bulunmamız gerekiyor. Denizciler için de söyleyeceğim. Aslında fırtına için limanlar güvenli ama tsunami için limanlar güvensizdir. Tsunami olasılığında bu görede limanlardan çıkıp açık denizde bulunmak denizciler için akıllarını tutulması gereken bir konudur, tsunami olayıdır. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Kahire toplantısından toplantısı içinde başarılar diliyoruz. Ee, sanırım <gülüyor> oranın bilgilerinde bir başka programda sizinle birlikte konuşup size danışabiliriz. Memnuniyetle hem oradaki elinden bilgiler hem UNESCO'nun başlattığı projenin Türkiye'deki uygulamaları ve uluslararası uygulamalarını birlikte değerlendirebiliriz. Öğreteceklerimiz ve öğreneceklerimiz birlikte paylaşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız idi. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bilim Dalı Öğretim Üyesi kendisiyle TMMOB'nin 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlediği ve 3 gün süren AFET Sempozyumundaki sunumunu ele aldık. Umarız bu sunum TUMOP tarafından da basılı hale getirilir ve bütün dinleyicilerimizin de ulaşmaları mümkün olur diye düşünüyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın.